Ey değil neye bulut kadar pürdonsun sen. Gerçeğe vardaysan, kelce butalsın sen. Seczat vermayın melek, zatık keremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümlede mahvalımızsın sen. Sirr-ı hak sırrı meseli resul Maryam'sın sen. Ruhsun nef'a gibri ila sen. Hoşça bak zatına kim zübde-i Âdemsin sen, merdum-i dîde olan Âdemsin sen. Merteben aynı müsemmadadır, esma sanma, mercilin hâlık-ı eşya sanma, gördüğün emri muhakkakları rüya sanma, başkasın kendini suretle heybüla sanma, keşf sabit olan mani-i dâvâ sanma, hakkına söylenen ev-i sanma, Boşça bak zatıma kim zübde-i ademsin sen, Mert'um-i dide-i olan ademsin sen. İnneyip sırrını faş eyleme avgâre sakın, Düşme bilmezlik ile bahtayı inkâre sakın, Değmesin ahların kâkül dildara sakın, Sonra çıkman olur Mansur gibi dâre sakın, Bulduğun cephleri, bir çare sakın! Artı acz etmeyesin, nihaleden ol yâre sakın! Hoşça bak zatına kim zübde-i Âdem'sin sen! Memdum-i dîde ile ekman olan Âdem'sin sen! Sendedir mahzene esrar-i mahabet sende! Sen de derim Adem-i Enfâr-ı Fütüvvetsen gizli gizli dahi vardır nice haletsen de, marifetsen de, hünersen de, hakikatsen de, nazar etsen geri gök, tuzak-ı cennetsen de, arç-ı kürsi-yi melek sendedir elbetsen de, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, medd-u midi-de-i ekban olan ademsin sen. Ayrıttır, şahiken alemde getab olmayasın, keder ağrı Ümmit-ü Reca olmayasın, vadiyi yehserisin. Âdem'e muktasıl ol, tak-i olmayasın. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Hoşçakak zatı nakim zübde-i sen. Merdum-i dîde-i ekvan olam âdemsin sen. Belki hatif gibi kaynı sıvadan güzel et. Erişen harbası ateşi aşkı seferet. et. tutmaya hasarı alayık Şems ve şahici bunda ile azni sefer et, safkı layinini, kalbini aksesu ver et, hele bir cembi havas eyle de galip nazaret, hoşça bak zatımdaki mütübde-i alemsin sen, merdumidi beli dekbal olan ademsin sen. Merhaba efendim. <gülüyor> Sayın Valim Saygı büyüklerimiz, kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. İlk defa bir programda şiir okuyarak geliyorum. Hem de uzun bir şiir, Şehri Halit Merhumu'nun 48 Mısra'dan ibaret, insanlığın anayasası çapında bir eseri. 12 yıl oldu Ankara'da bize Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, makam sahiplerinin desteğiyle elimize geçen fırsat ve imkanları değerlendirerek her yaşta bir insanda paylaşmaya çalıştığım ısrarlar içinde en önde gelenler bunlar. Tabi günümüz Türkçesinden biraz uzak olduğu için biraz açıklamada istiyor. İnşallah kar karayaca kararınca onu da yapacağız. Yaptığımız işte bu işe de zaten Türkçeden Türkçeye tercüme adını verdik. Bana sonra da ne iş yapıyorsun? Türkçe'de, Türkçe'ye tercüme yapıyorum. Ya yani gerek var mı? Var. Zaten mesele o. Yani dünyanın üstünde herhangi bir dilde böyle bir şey oldu bu, bilmiyorum, iddia konuşmak istemem ama duyduğum kadarıyla yok. Sadece bizde aynı dil içinde bir tercüme ihtiyacı var. E tabi bu normal değil. Bu e, insanı biraz güzel, biraz düşündüren, kaybettiren bir şey. Fakat yiğit güçlü yerden kalkar. Allah'ın izniyle <gülüyor> güzel başlayan güzel devam eder. Araya karışık dönem girse de uzun sürmez. Elinde sonunda biter. Her kışı bahara takip eder. Bu 48 Mısra'da insan gazeli adını verdik ona. İnsanın hikayesini alıyor, ta başından sonuna kadar götürüyor. Tamamını uzun uzun şer etsem sabaha kadar burada olmamız lazım ki de buna acet yok ama özün özü, özetin özeti kompaktis ki iki mısra'da. 48 mısra'da hepsinin manasını derlemiş, toplamış. Efendim, özgür ağırlığı gayet yüksek iki mısra ile ortaya koymuş. Demiş ki, ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen, gerçi bir biraneli sen, genci mutalsamsın sen. Açalım, yani ne? Gönül, bir defa hedefte, dil, farsça, gönül demek malum. Ey dil, ey dil, ey gönül sahibi. Şair kısmı, ey gönül diye söze başladığında birinci muhatap kendisidir. Zaten klasik şiirimizin güzelliği odama başlar. Yani şair, kendisiyle sohbet eden bir adamdır. Aynaya bakar ve söyler. Eğer sen arzu edersen üçüncü kişi olarak dinleyici evliliğindesindir, istersen dinlersin. Yani o bir valiz değildir, o bir kanaat önderi değildir, o bir lider, siyaset lideri değildir, bir komutan değildir. Ama e, yaptığı iş gönlüyle söyleşmektir. Çok içli bir söyleşidir bu, kulak açıdır da dinlenirse hakikaten değer, <gülüyor> en azından dinlediğimize değer. Bir gönül erik şöyle söylemiş, ''Kulak bulsam neler anlatacağım?'' Aynen. Yanındakiler de demişler ki, ''Efendim buradayız, dinliyoruz işte. Sizin, sizinkiler postu dediği...'' <gülüyor> Herhalde ''Kulak'' diye başka bir şey kaldı. Bak ikinci, iki defa iyi diyor, Birincisinde kendi gönlüne hitap ediyor ama ikincisi de işte dinlemeye karar vermiş olan kişinin gönlünü ve gönül sahibi. Hoş geldiniz efendim. ''Ey gönül sahibi'' diyor, ''Ne yap bu rütbede türkamsın sen?'' Bu arada şiirin teorisi, o etika derler babında, ''Şiir nedir? Ne işe yarar? Yenir mi, içilir mi?'' ''Olmasa olmaz mı?'' gibi sorulara cevap verir bizim üstadlar. Üç aynı cevaba rastlamışım fakirane. Biri Martum Abdurrahim Karakoç'un tarifidir. ''Şiir tebliğdir'' der çıkar işin içinde. hakikaten de vahiz gibi söyler efendim. Necip Fazıl Merdun bunu kabul etmez. Tevkîndir der. Yani açıktan açığa yapmaz o alimlerin işi ama şair tevkîn eder. Böyle çaktırmadan falan yani böyle damardan falan diye. Yahya ya Kemal Üstad bunu da kabul etmez. Şiir terennümdür der. Ve aynı sahne bugün Dinleme Lütfu'nda bulunduğunuz kardeşimizin de görüşü bu üçüncüsüdür. Hakikaten terennümdür yani bülbül ötüşü gibidir bülbül bül öterken ne dediğini bilmez. Bilmen de gerekmez. Ama dinlersin. Hava biraz serin olsa bile içeri kaçmazsın. Öyle ee, ötse de dinlesin. İyi de kardeşim sen kuş dilini mi biliyorsun? Ne dinliyorsun? Hayır abi, hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Sebebi var. Sebebi şu. Anlamıyorsun kuş dilini. Sen Hazreti Süleyman değilsin ama biliyorsun ki güzel bir şey anlatıyor. İyi de ne anlatıyor bu? Bu güzellik ne? Yapsana cennet anlatıyor. Gid abi ben cenneti görmedin ki, sen görmedin de baban orada geldi. Nadir Merhum diyor ki, kimdir bizi meleğleyecek bağlı cinamdan, mevru sitelerdir, gireriz hane bizimdir. Cennet kapısına geleceğim, bir güvenlik görevlisi de bana diyecek ki çıkar kimliğini falan filan hiç zannetmem diyor. Allah'ın izniyle elimi kolumuz gireceğim diyor. E abi sana bir müşteri geldi, garanti mi var, ne bu, la değil diye sorsan cevabı şu, babam hasret Adem'dir, babam oradadır, baba toprağına izin alacak değilim evet. arkadaş. Ey behişt etmedesimdur zahanan ziştanma galiba senden alın talib-i isyan cadır. Günümüz Türkçesine çeviriyorum, behişt cennet demek. Duzah cehennem. Cennet cehennem Arapça, behişt Duzah Farsça, uç mantan oturunca hepsi aynıdır. Ey cennet, bakıyorum da cehenneme karşı biraz havalı duruyorsun. Haliyle kıymetli olan sensin, güzel olan sensin. İyiler sen de havan yerinde. Yakışır da. Fakat gücenmezsen şunu hatırlatmak isterim. Onun da müşterisi senden fazla. <gülüyor> Ah, Lakay etme mişhan misi? Şayet bakar basınız ya adam ne bu da gül? <gülüyor> basınız dönemi. Ey dil ey dil ne ya bu gül Türk kamsın sen? Ya bu sahibi güzel kardeşim maden beni dinliyorsun Allah aşkına ne bu kams ya? Ne bu hani sen? Niye üzülüyorsun sen? Ayıp ya? E tabu ey dil ey dil ne ya Türk kamsın sen? gam sahibi olmayı, tır gam olmayı yani görmüyor? hakkı değil diyor. Ama neden? Neden? Okuyucu tam bu suali sorduğunda ikinci Mısrayla taht diye bayrağı göndere çekiyor. Diyor ki, üzüntünün sebebini biliyorum. Baktın Harp Bey'le eşe merkez. <gülüyor> Hz. Mevlana buyuruyor ki bedenin bindiğin eşektir. Dizginleri sağlam tut, ahiret yoruculuk var. İşi eşeğe bırakırsan ahır yerine ahıra gidersin. Bunun kıymeti bu yani. Merkez gibi buna binersin ağabey. Vakti gelince bırakır gidersin, hızın da artar. Hani gezegenlere uydu gönderiyorlar, peyik arkasında bir sürü bidon oluyor, bundan yakıt. Bittikçe atılıyor, bittikçe atılıyor, bir bidon attıkça hızla. <gülüyor> Beden de öyle bir şey. Lazım ama e, burada lazım. Burası çünkü karışık, dolaşık, bilmem ne burada lazım. Fakat senin asıl yorculuğun bundan sonra orada sana iş lazım değil, bırakıp gidiyoruz. Yakıt tankını buraya gidiyoruz. Sen ise buna baktığın için gerçi viraneysen viranesin. açısından gence sen tek mısrada insanın hardware'ı ve software'ı kalıbını ve özünü dışını ve içini kıymetsiz olanı ve kıymetli olanı yerleştiriyor. Alttaki 46 mısra olmasaydı da iş bitmişti. Ama Şeyh Galip Şeyh Galip'tir. Yakışır kendisine söz uzatır başka. Şimdi bu kalıp merkez Adlayır, eşek bildiğim kemiklerden ibaret 80-90 bazen 100 kilo civarındaki kütleden bahsetmişken, kendimizden. Mekteplerde yer çekimini okumuştuk. Bu yaşa gelince ne olduğunu öğrendim. Yer çekimi bu işte, yani çekiyor adamı. Sizden 30 sene önce görecektiniz, bu yoktur. Yer çekiyor işte. Bak böyle görüyorsunuz. İnsanın boyunu sarıyor. Çekiyor yer, beni bükülüyor. Çekiyor. Sonra tamamen çekiyor. Üstü örtülü. <gülüyor> yer çekimin hükmünü icra ediyor. Kısmetindir gezdiğinden yer yer senin. Göre çıksan akıbet, yer yer senin. Onun için onun adı, ol yer. Önce besler, sonra kendi yer senin. Ahmet İbni Kemal Paşa'nın ya, e, Yavuş Sultan Selin'in Şeyh Huluslan'ın Kemal Paşazade. Sonra, merhaba. Sonra bu kırk sekiz misalepsini izah etmeyeceğim dedim çünkü zaman alır da, her kıta sonunda geçen mütekerrür beyt ve edebiyatla Üç gün meşgul olanın mutlaka duyduğu boş cevap zahsına kütültü değil alemsin sen, merdum-i dildeyi ekvan olan ademsin sen. Ve itibariyle. Orası çok enteresan. Diyor ki, kendine iyi bak, kıymetini bil. Tamam, artistlik yapma. Sana kıymet verildi. Sen yüce, sen değerli, sen güzel yaratıldın. Sevildiğini bil yanlış yap. Ya, sevildiğini bil. Secde fermaye melek zaten bu keremsin sen. Yahu senin baban yaratıldığında Hazreti Adem Aleyhisselam meleklere emroldu. Secde edin Kıbbenizdir diye. Hepsi hepimiz birisi artistlik yaptı. Başına da yemek oldu. Bir de gerekçe söylüyor ben ateşten yaratıldıydim de bilmem neydi de toprak o toprak. O sana öyle geliyor. Ateş mi üstü toprak mı? Evet çok görkemli yanar falan ama yanar yanar yanar sonra söner toprağa karışır ara toprak yine orada toprak üstünde gezen bizlere şunu der. Üstünde iyi hava atıyorsun, onunla gelince görüşürüz. <gülüyor> Kumaşın benden. <gülüyor> yani biz senin akrabayız. Gelince görüşürüz. Hafız-ı Şirazi hasır üstünde oturuyorum diyor. Hasır. Böyle atkısıyla çözmüşsüyle delikli sepet yaptığımız kamıştan yapılıyor ya. Dervişlerin postu. Dünyayla ila alakayı kesenlerin bakan. Arasından da toprak görünüyor tabii. Niçin posta oturuyorum? Niçin hasırdayı biliyor musunuz? Sertliğin arasından gözünü görüyordu ondan diyorum. Ona göz atılıyor. Bunu okedim ve Aşık Veysel'in benim de Sadık Yarim'in kara topraklarda ikisini bir adet tekrar. Hani bir İran şairiydi, hani Türk şairiydi, hani bilmem neydi. Tapsise dedim. Şahı Rızafevi 1979 sonlarında bir darbeyle yönetimi kaybedilmiş. Hatta hayatını kaybedilmiş. Çekilmeden önce Türkiye ile ıı, ılımlı bir ilişki, düzgün bir ilişki içindeydi. O zaman Türkiye'de Cumhurbaşkanı Fahri Konu Türkiye'ydi. Fahri Konu Türk bir heyetle Şahı bir ziyarete gittiler. 79 ortaları. Gidenler için de Efendi, Oğuz Gökmen Büyükelçi, İhsan Sabri Çavriyengil Dışişleri Bakanı ve Divan Medya Biyatı'nda kocaların kocası bulunan Ali Nihat Tarlan ekipte bulunuyorlar. Ali Nihat Tarlan koca kayıtta değer en büyük şerhi yazan adammış mesela. Fuzuli Divan'ın şerhini yazmıştır. Bir daha kimse o tarafta kalem oynatmadı. Hala onunla idare ediyoruz işte içimizden birici şark şey çıkar diye de ümitler bekliyoruz. Çıkar inşallah. o millet memleket büyük mü pek vallahi içinden hiç güzel dileyeceğiz. Çıkar. He. Çok da enteresan bir olmuştu bu. ha. Ya, ya Kemal Bey'in de meşhur bir şiiri vardır Ağrı'da Şiraziye dair. Gidelmek ki buna Ağrı'da Şiraziye ziyaret ediyorlar. Şirazi'de Ağrı. büyük adam ya. Büyük şair, vakkatın büyük şair. Laflarımız <gülüyor> yani. Eğer Antarkişirazı bedestanlidi ve O Türk güzeli <gülüyor> yanağındaki beni bana şöyle uzaktan verem ki profilden dönmesin bana profilden bir göstersin şöyle bir göz göreyim. Yüz görünülü olarak Semerkandlı buhar ayı vermeyen namet. Beytin manası, Anadolu Türkçesiyle bu. Semerkandlı buhar, Timur'un memleketi Timur, hayatta, hafızta böyle söylüyor. Timur da biliyorsunuz bayağı bir şey bir adam yani. Yabun dedemizi dövüşünden biliyoruz. Allah'ı bir adam. Çarptıyorlar, kuzuda dikiyor. Celiller diyor ki bu Semerkandlı buhar ayı bir, bir göz görünülüyor biliyorsun. Kolay mı elde ediliyor sen bu memleketleri? Sen bu işleri oyuncak mı sanıyorsun? Bakıyor, bakış, bakabilir, ne yaparsın? <gülüyor> Kırk yama batadı üstünde. Şairde ne beklersin zaten? Perişan kılık kıyafet, dökülüyor. Atandım, kravat falan yok yani. <gülüyor> Verer de vere bu hareketlik ya sultanım. <gülüyor> o cömertlik bizi bu hale soktu ya yani. diyor. <gülüyor> İnsan kuvvetiyle öfkeler yapışıyor. Bir beytimde şöyle söyler: Benim babam hasreti Adem birkaç... Bu da ya cenneti satıp geldi. Bu namet dünyayı yarım arkaya satmayan şerefsiz. Böyle hata. Sonra da kabz ışrafini kabre ziyaret ediliyor, fahr korulduğu gibi. Başa farihte, şuraya başlamahase bile. İnsan çadırı çavraya gitti. Eskiden işlere bakalım abi. Herhalde burada bir Fatih ağa varsa Fahri bey bu durumun e, layık ve aykırı olduğunu söylüyor. İnsan sahibi hep uzun diye vermiyor. Ha, kabrin başına geliyorlar, şu şiiri okuyor. İzninizle okuyayım efendim, Yahya Kemal'im. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış, yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle, Gece bülbül bül ağıran vakte kadar ağlamış eski şiraf-ı halal ettiren de. <gülüyor> Ölüm masûle bahar ülkesidir bir rinde, her yerde ubudan gibi yıllarca tüter, Ve serin serpiler altında kalan kabrinde, Her gece bir bülbül bül öter, her sefer bir İstanbul Beyefendileri diyelim olan çenekler elmi falan diye dalga geçiyorlar. Hoş geldin elmi falan alay ediyorlar. Çünkü köylü adam. Fakat gönül yüksekte de parçalaştığı kimlere diyor ki bu İstanbul'un en büyük şairleri neredeyse beni oraya götür. Ya abi sen orada rezil olursun da demiyorlar tabii kalbini kırmamak için. Mırın kırın ediyorlar, ısrar mı? E bakma çare yok. Laneli de bir yerde otururlar onlar. Aa, 20. yüzyılın başlarında Ali Emir Efendi oturdu orada. Ben o yeni gördüm, yıkıldı şimdi, değişti tabi oralar. En büyük şahiller orada. Say say gitmez tabi, her biri diğerinden üstün. Abi Ayak Üniversite bunlar. İddia gidecek, onlar öğüt demiş demiş ki bir emri geldi. Genç bir çocuk, Urfalı. Beceriksiz de biri. Fakat ilk de sizinle görüşmek istiyor. Dini kırmadan uzaklaştıralım, getirelim diyorlar. Kırmadan, incitmeden bir yol bulun. Söz düellosunda mahkum olacaktır nasıl olsa sizi geçemez diyorlar. Kaçmalı ya. Bizimkilerle anlaşıyorlar. Hafız-ı Şirazi'nin divanında birinci beyti, birisi okuyacak, ikinci beyti, birisi okuyacak, üçüncüsü veya Nabil'i koymuşlar, sıra öne gelince nasıl olsa utanır gider. Hesap yok. Hafız Mebun'da, divanında ilk beyt gazeteler kısmında, ilk beyti Müler Ma yazmış, yarısı Arapça, yarısı Partça. Ela ya eyiuph, saki getir <gülüyor> ketsen kanabil ha ki aşka sen modur ve ben iftard müşkil ha. Manası şu, saki getir şu çayı da içelim. Yani çay diyorum ben, zannedeyim. İçelim. Aşkı kolay bir şey zannettik heveslendik, içine girdik, anamız ağladı çok zormuş. Kaçmakla mümkün olmuyor. Ver de şunu bere teselli olsun, sahiçi gözünü söyleyip bizi ihtimalatta doldur şunu yapalım. Beytin ilk manası böyle. Ya öyle şarkı orada başlıyor. Ama vakte devam ediyor. Etir ikersen menavi ta ki aşarsam bu evvel veli usta miskita. İlk beyt söylendi. Sonra geldi ikinci beyit. İkinci şair Mara der menzidi canımca emlü ayş cun hareketten. Cayas serlat megaret kevar ban bilmam belha. O da asıl. Dedirmiş. Ceres veya ya Ceres, onu anlatıyor. Ceres dediğiniz şey çam, develin boynuna asarlar çanı. Mecnun diyor çölde Leyla'sının dışında giderken kaybolmamak için bir kerpanı takip ediyordu. Ama yaklaştırmıyorlardı hırpani kıyafeti sebebiyle. Bülük pırcık, perişan bir Mecnun. Mecnun adı üstünde, Mecnun adam. Taşlıyorlardı yaklaşılsa. Uzaktan takip etmek zorundaydı. Fakat geride uyuklar kalırsa, başına bir şey gelirse, kervan bir giderse hapı yuttu. Takip etmek zorunda helak olur yoksa. E takip etmek için yaklaştırmadıklarına göre tek yol kalıyor. Dizili develerin en üründeki devenin boynuna asılı çan sesini takip edecek. Ceres. Bu sesi kaybetti bitti. İşte bu Ceres'in insan hayatındaki karşılığı kalp. Ve şair diyor ki Ceres, an be an menzile yaklaştığımızı hatırlatırken ben nasıl lakayt olabilirim? Lâhul evlâhul ve seykan illâhul. Maraşlı şair Halibi Maraşı Ünnider daim ceres yükün teyka fil Rahat bilmem, rahatım yok, râhletim var ağlarım. Unutulmuş bir şairdir Maraşlı. Ünlmederdayım, ceres yükün tosay kafildeyoo, ceresim diyor, tek faktleri bana yükünü tut, yorculuk geliyor, diyorken diyor yolu bilmiyorum, yorculuktan haberim yok, gitmek zorunli, tek çare kaldı alıyorum. Rahatı bilmem, rahatım yok, rahatım var ağların, halili imarbaşı. Dönelim bak şimdiye, ha redifli bir okudular, size nabide. Redif ha olacak gazelin üçüncü beyti neyse onu okuyacak İkinci bir tuzak kurmuşlar o da şu masa beyti okuyamaz ya bir de şunu yapmışlar kurpsuz bir fincan koymuşlar önüne kahveyi doldurmuşlar nasıl olsa tutamaz edemez döker saçar nasıl içiyor bu bir aklı yaramaz beyti de okuyamadı iki tarafları sıkıştırıldı gider artık usulca gider kurtuluruz kalbini de kırmamış oluruz kurpsuz fincan önünde <gülüyor> harerifli şiir ne yapıyorlar onu kalktırıyor şu da yaptırdı bir. <gülüyor> ''Dutup ketsin kenarından nezaket bir lafı pürdet'' Desinler kahve içmeklere bu emmi amma mahirha'' Abi bakın iç içe güner gösteriyor üst üste. Bakın o gazetelerden okurum diyor. ''Redif ha ben şimdi inşaat ettim'' Farsça'ya mukavit Türkçe, dolaşlama, üstelik tasarladığınız tuzağı da bozar. Tutup keksin kenarını da nezaket birle öptürler, desinler kahve içmekte de. bu emmi amma mahir ha. Altılar ve elli öptüler. Dediler ki üstad, gıdayına e baktık, aldandık, kusura bakma dediler. merhum vefatına kadar sultan gibi yaşadı. Altı Osmanlı sultanı geldi geçti, daima el üstündeydi, hepsiyle kankaydı. Hiçbir zaman hatırlı yere düşmedi. Bir kimse Nabi'nin yanında üç ay, beş ay boztuk ettiyse, klasik şiirde söz sahibi sayılırdı. Derlerdi ki, Nabi ile oturmuş, kalkmıştı, hani olsun filan derlerdi. Cambridge Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması getirmiş idi, itibar görürdü o kişi. Üniversite gibi bir adamdı, güzel adamdı. Ve Nadir Arun'un o fâilâtun fâilâtun fâilâtun fâilâtun fâilîn vesninde yazdığı yüzlerce katelden biri çok meşgurdur. Hikayesi çok ilginçtir. Çorbulu Ali Paşa sadrazam olduğunda, başbakan olduğunda yani, hazineye bakıyor, durum kritik, para az. Biraz tasarruf lazım diye tasarruf tedbiri olarak da aklına gelen şairin maaşını kesiyor. Sevmez mi şiir rahmetli? Çordulu Ali Paşa'yı İstanbul, Beyazıt civarında okuyanlar bilirler. Adına bir medrese bak şimdi orada tavla inşaat oluyor. Genelde geri atıyorum. <gülüyor> o binar dışına yolunuz düşerse bir gün, dediğimi hatırlayın. Yanından geçen ana yola rağmen o gürültünün içeriye girmemesi, o akustik deha sizi hayran bırakacaktır. Ama tabuna kasası ve arkadaşınızı geldikten sonra bu dikkatiniz dağılabilir. İlk anda bir düşünmek lazım. Nasıl oluyor hakikaten? Yani matematik de dalga geçirmiş ya. Üstü açık, yolun kenarında. E, o yolun gürültüsü nasıl girmez? Akustik dehası. Bütün binalarımızda, klasik binalarımızda var olan şey o açık binada dahi vardır. Çoluğun maaşını kesti, bir ev vermişti 4. Mehmet Fırar, onu da elinden aldı. Lojmandan çıkarıyor bile, bak bak bak bak, bak sevmiyor o işin işte? Devlet zor durumdayken şairi maaş ödemenin anlamı yok dedi. Evet. Gitti sürgün gibi, küskün, Halep'e gitti. Böyle de bir durum var ya, yani. Halep ile alıyor, ilişkilerimizde böyle bir manada vardır ya. Maalesef gitti. O cengindikle şöyle bir gazel yazdı. Bavru dehrin hem Hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, şatırında, kanında, u zecanın görmüşüz. Çok damar olur olmakayım meyhaneyi içende. Biz hazaralı mesti olur, u kumar görmüşüz. Buraya kadar beslenmiştir. Topu ahı inkisara fayda olmaz yine. Kiçleri cahın nice sen gınpisarın görmüşüz. Bir ile eder bin haddi ikbâl-i fesl. Ehl-i derd-i inkisârın görmüşüz. Bir hadengi ki can kıtası vâhiddir sermayesi. Biz bu beyânın bıcağa nice, çak şuârın görmüşüz. Bir böylede ders kıstas tar fayda, Bir bi'adet mahrûru sazın itibârın görmüşüz. Kâse-i dergûzeye terdil olur cami-i Biz bu bezm-i çok bağr harın görmüşüz. Bitti. çok havayla girdin, çorbudu, ağzından çıkan kanun tabi, burada anamızı ağlattın, evsiz bıraktın bizi. Fakat bu günler geçecek, sen orada ineceksin, sana selam veren halar olmayacak. Teselli için adam arayacaksın, e bizden başka da adam bulamayacaksın, o gün görüşürüz. Elindeki murat kadehi, dilenci çanağına, günlüğü gün karşılaşacağız senle diyorlar. <gülüyor> Mazlumların dikkat et diyor, şöyle bir coşarsa diyor, Gemileri yutan fıslama eden beter bir felaket olur diyor. Can yakıcı ah topunu bir fırlatır diyor. Taştan nakaleler yerde bir olur. Bir gün etleri bağlı kapının dışında dikilirken seni içeri kimse davet etmedi der bize hatırlanıyor. Hikmetü güda dediklerini hepsi oldu. Hepsi oldu. Iyi mi? Ne dediler onu indiriyoruz şimdi. Ya bu adam şiir yazmış çıkarken keramet ister. Böyle şairde bir mısraları kerametleridir. Fakat esnek oldu ona. O omuz verdi. Ya. Gel bakayım gel bakayım falan. Yine dostluğunu esin gemedi. Baltacı Mehmet Paşa. Namı diğer terhettar Mehmet Paşa. Geçince o makama itibari iade etti. İstanbul'a geldi. Sultanlar gibi muamele gördü. Yetmiş yaşında vefatıyla Karacahmet mezarlığına defoluldu. Karacahmet. Hacım çok teşekkür ederim. Çay getirenleri çok olsun. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kocadıktan sonra böyle iş buyurmak, hizmet görmekten hoşuma gitti. Yaşlı değil herhalde. Eskiden uzanırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum bir su getir falan diyorum falan. Hoşuma gidiyor. Torunlar da var ya şimdi. Bu yaşlığı, tuttum ben bu yaşlığı ya. <gülüyor> Birinci bir Alaaddin Keykuba Taşlı Olmasına karşı muazzam müzaffer kazandı. Sahaya geziyorlar, perişan olmuş saçlı, perişan. Fakat dikkatini çekiyor. Hepsi genç dinamik ateş gibi bir kanlı zeka. Acıyor da bir tarafta. Bu kadar genç çocuklara yaz kondu bana. Vezirine sormuş, vezir çok yaşlıdır. Ya bu demiş, nasıl oluyor demiş, bu kadar genç adamlar yaş ortalaması çok düşük yani. Bize nasıl yenildiler? Aralarında ak saçlılar olsa bu hale gelmez der Sultan. Hahahaha <gülüyor> <Atla> Aksa aşılara bilmezler. <gülüyor> bizim dilin ağır, ağırmasını yaz geciktiğine bakmayın, yakın babacım ürülüyor. %52'yi çoktan geçti. Üç, İst, üç İstanbul'u... tabii. Üç İstanbul kitabının yazarı Vizhat Cemal Kuntay vaktiniz olursa keyifli okunabilecek bir kitaptır. İki günüyle Üç İstanbul anlatır. Bizans İstanbul, Osmanlı İstanbul, Cumhuriyet İstanbul, üç İstanbul. Bir de Anadolu yakası, Rumeli yakası, Boğaz, 3 İstanbul. Varhoş İstanbullu bahsede dışında tabi, <gülüyor> olayı kolay edilemiş. Bir tane kusur boylu yakışıklı bir adammış benim gibi, benim kadar değil. Lüsyen hanımla seyahat ediyorlar. Atapapurundan. Bursa'ya gidiyor, Yalova'ya gidiyor Atapapur'un, Marmara Denizi'nde geçiyor. Lüsyen hanım ise, Abdülhamid Tarhan'ın ikinci eşidir. Birinci eşi vefatı üzerine ''Makber misindi'' yazmıştır. <gülüyor> Lüsyen biraz e, zor ''Bu vefat ederse ne yazarsın?'' dediler. ''Mezhepede yazarım'' dedi. Yani ondan memnun değil dedi. İnancılık yapacağız. Edebiyatçı şair falan geçir zor yani. <gülüyor> Saçı da erken ağarmış Mithat Bey, Mithat Cemal Bey. Lüsyen Hanım'la yan yalanlar. Sahandıkla sohbet ediyorlar. Ulu daha görülüydu karşıdan, Marmara denizinin yarısında geçince görülür. Ulu da ve eskiler keşiç davı derler. Orada bulunan bir keşiçin Emir Sultan Hazretleriyle itibar eden Müslüman olması hadisesine eterni. Eskiler hala öyle diyorlar. Yani yaş 70lerde oradalar ama keşiç de keşişin başı falan. Keşiçin başı ağarmış diyor. Karmer ya. Yanımdaki bir tatcama e da daha görüyoruz başı ağarmış var da bir Bey. diyor. Ne anlamaz mı? El öyledir hanımefendi, mübarek, yüksek tepedere erken düşerdi. Hahahaha! Üzayet, yüksek tepedere Görmüşüz benim Nabi Nabil bu gazete yazdıktan sonra Osmanlı İntelijansı yazımda, eli kalem tutan hemen hemen herkes ona nazireler yazmış. Bugüne kadar elimize geçen 30'un üzerinde nazire var. Nazire aynı öyle bir bir daha yazmak, güzellikte yarışmak demektir. Ve bir gelenektir. Günümüze kadar geldi. Sonra rastladığı Nazire Yusuf Özbey'e ait. Ondan önceki 1993'te vefat eden Konyalı Veysel Hüsus. 93'te vefat etti. Orta 2'den tek, Pullukçu Veysel Hüsus. Pulluk yapıyordu. Tarım aletleri işi bu. Oğlu Hüseyin Öksüz, hala Selçuk Üniversitesi'nde hoca. profesör doktor. Onun bir şiiri var. Nazire eşyalımına. Nabiye Nazire. Daha doğrusu, Yahya Kamal'ın yaptığı Nazire'ye Tahmiz. Tahmiz'te her beyti üç mısra demektir. Böyle dedi bilgilere gerek yok. ders değil bu. Ama ben okuyayım şiiri. 1993'lere başlayan Veysel Öksüz Marbub'un mısraları ilk üç ya yani derken sıraları son iki olarak beş beş beş beş yirmi beş Allah size bu mısavu vers. Kırk sekiz mısavu zaten. Çok tahammülü gördüm ama yani burası hakikaten. yani afiyet olsun. Kırısmır mı demek ki? Maşallah. işe geçiyorsa ya geldi adam konuşmaya başladı durduğu yok duracağı yok ne kadar sürecek filan diye bir endişeniz varsa sizi rahatlatmak adına söyleyeyim üstleri bulunuz 4 saati geçmez <gülüyor> ben denedim çünkü yorluyor insanlar 4 saati <gülüyor> <gülüyor> rengi yakut lensi ateş onca hemler görmüşüz ya dert av yâre derman çok sanemler görmüşüz Mes tolur yağdıyla yaran, özgedenler görmüşüz. Haydi şer pencümden esun camı cemler görmüşüz. Biz meydan sonra sobi mu teşemler görmüşüz. Seyir edilmiş gül görüp gülşen de olmuş hazar? Besteler makfetti hublar meclisinden ruh zikâr Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuhi var Hüsnü aşk iklimidir feyziyle sermezdi bahar Rengi bu yürek silmeyen bağı direnler görmüşüz Binde birdir ta gönülden yar için zar kendisin Kendisini inkâr eder hep aşkı inkâr dil olmak gerektirmeyli dildar eyleyen, meyle hafız, meyle Mevlana'yı tezkar eyleyen, tüm terennüm, kişberi, ruhu acemler görmüşüz. Duymuşuz gurbette sessiz cambıraş feryatlar, çaresizlikten içip berbab olan abatlar, zahiren şen, vahdunen ah eyleyen naşaatlar, şu şiirinler yüzünden davdelen ferhatlar aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Gül figan aşık andelik olmaz mı lan? Keşfi esrar eylemek ey dil muhal. Aşkı anlatmazsa öksüz bunca fahmiz kıyıkan zikre layık bahsi ancak zevkıdır ömrün kemal. Gerçi tabihten nihayetsiz sitemler görmüşüz. <gülüyor> İki şair benim çok dikkatimi çeker bir yönüyle Kemal biri, biri, biri Nail dikkat çekici yönleri şu bu ikisini şerh edemezsiniz açıklayamazsınız açıklamak için bir daha olma gerekir Müphemdir, bilmece gibidir Nabi'yi okuyan Alman filozof Nietzsche şair olamayacağımı görünce mecburen filozof oldum demişti. Yani <gülüyor> mikrofonada yazık. <gülüyor> Şiirden bir şey anlamak çok kolay değil de şu kadarını ben söyleyeyim, sezebildiğim bir şey. Başından sonuna kadar şöyle bir masal anlatıyorlar bize. Ya Kemal Bey Bey Öyle bir ömür yaşadık ki üzüntü nedir bilmedik. Allah Allah, akşamdan gülersen, sabaha ağlarsın der bize medeniyetimiz, kültür tarihimizin verdiği ders bu. Bir gün neşe, yaptı, 39 gün gam derler, ne oluyor bunlar itiraz mı ediyorlar dedirtir insana, şaşırtır, sonuna kadar böyle sabahımız güzel geçti, akşamımız falan neler gördük, neler neler neler. Zannediyorsunuz ki geleneğe itiraz var. Son iki Mısra'da Yahya Kemal pimi çekiyor. Zikreley bahsi ancak zıvkıdırır Rüyü Kemal, gerçi talihten nihayet siz sistemler görmüşüz. Anmaya değer olan şeyler, güzellikler olduğu için hususi bir seçim yaptık da size bir menü hazırladık. Yoksa anamızı ağladı da şikayet etmiyoruz, o neler gördük? <gülüyor> şikayet emmek yakışmıyor, o yüzden diyor. Yoksa imkan mı var? Bu dünya nasıl bir dünya? Burada ıztırap çekmeyeceksin de ne olacak yani? Burası tatil yeri mi? Buraya iş için geldin. Niye geldin? Ban tahsil etmeye geldin. Muğlalı şahidi merhum üstadıma müracaat ediyorum şimdi. Bir Mevlevi şeyhidir. Türbesi var orada Muğla'da. Şahidi. 1550'de vefat etmiştir. Beyte bak. Ruhumuzu. Şahidi derdü beladır. Şahidi aşkı vela. ''Septi dava etmeye Kur'an'a gelmişlerdeniz.'' Anlamış şu, diyor ki, ''Elest Meclisi'nden yola çıktık biz.'' Ruhlar Meclisi, hani var ya, ''Elestu bir Rabbi'cüm kari-ü bela.'' Çocuklar sorarlardı, ''Ne zaman beri Müslümansın?'' ''Kari-ü bela.'' dedi, ''Aferin de. bela.'' Gitmezdi, arka planlı, arka planlı işte. Ruhlar Meclisi'nde Allah-u Teala, ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sordu. Biz de evet ya Rabbi dedik. Bela. Fakat bela başka bir geliyor. Hem evet, hem de bela. Olumsuz soruya evet cevabı bela verilir Arapçada. Neam olmaz. Bu ayrım Türkçede yok. Ama Arapçada evet diyeceksen bakarsın soru olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz soruysa, olumlu cevap vereceksen bela. Soru da olumluysa cevap. Ne am cevabı? Evet anlamına gelir. Dolayısıyla sen bela demekle belaya müşteri oldun. Biz diyor ruhlar meclisinden yola çıktık, çıkış yerimiz bellidir. Gidiş yerimiz de belli, güdümlü mermi gibi hedef olduk, cennete gidiyoruz. Ben yani bilmez misin gideceğim diyor. Demin abiden anlattım ya, yani. Cennete gidiyor tabii diyor. Nereye gideceğim başka? E o halde burada ne işin var? Dediler ki, bela imtihanından geçmeyeni adam yerine koymuyorlarmış. Biraz bela toplamak için dünyaya geldik, İşimiz var ya. Yani. Niye geldin abi dünyaya? Bela var yok. Bir bestel filmi seyretmiştim, hep bu sahne gidiyor Adam O salona hani girerler ya böyle adamlar orada, içeride falan içeride. Bıçkın adam var, çift tabanca falan. Attığını vuruyor falan adamlar. Bizimki de oraya dalmış kapıyı koparırcasına giriyor. içeri dağıtacak niyeti bu ama girer girmez anlıyor diyor ki kendisinden bıçkın adamlar var içeride var el dökülüyor. Ne yapacağını bilemiyor. O kalıyor. İçeridekilerden biri ona diliyor belanı arıyorsan doğru bir yere geldi. <gülüyor> Dostlar belamızı arıyoruz da doğru bir yere geldik. Burada bulunma sebebi biraz bela tahsiye etmek. İmtihanla geçeceğiz. Yoksa dünya doyumlu değil tadımı Fuzuli Üstad Dünya'yı tanımlamış. bela zımnında rahat olduğun izhar eder halka, felek beyhude har-ı gülber geter vermez. Biraz argolu belki ama. bela zımnında rahat olduğun izhar eder halka, felek beyhude har-ı gülber geter vermez. Günümüz Türkçesi de sana gelen belanın Nimetin ambalajı olduğunu şuradan anla. Evi önünde bir çalı var. Kasım, Aralık ayında bakarsın, biçimsiz durur, kesip odun etmek lazım bunu dersin. Rahatsız eder görüntüsü seni. Ama sabreder Mayıs'ı deklersen, o biçimsiz çalı güller verir. Anlarsın ki beğenmediğin diken, sevdiğin gülün habercisiymiş. Veda nimetin habercisi Şimdi Allah aşkına, hayata böyle bakan bir adama kim ne diyebilir? Bak aynı adam ölümleri anlatırken insan öylesi deliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ruz hidrandır sevin ey mur gibi canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azade ilerem. Yine buzdur. Ayrılık gününde sıkıldın çırpınıp duruyorsun ey can kuşu. Kalbine söylüyor. Canına söylüyor. Sıkıldın tabi diyor. Kafesin içinde yap, burada yap. Sana müjde. Tahliye emri geliyor. Kafes açılacak diyor. İçeceksin. Rahat edeceksin. Ölüğü kafesten kuşun uçması biçiminde anlayan ve anlatan bir telakki. Yahya Kemal Mersa'yı fenada intizar eylerken Yahya'yı geç eseru gahilerken İklimi ilahiyye rücu etmek için her vah açılır engine yelken yelken. Fanilik limanında boynu büküp bekliyoruz. O rüzgar bazen geç esiyor, bazen yelken. İlahi iklime geri dönmek için engine açılmışlar, yelken yelken gidiyor ruhlar ve biz boynu büküp bekliyoruz. Bakış bu. Bizimkiler ölümü anlatırken insanın ölesi gelir. Şimdi size Sultan Fatih Vagum'dan bir iki cümleyle bahsedeceğim. Demin dediğim dört saat şakaydı. Endişe etmeyin yani. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Vagum. İstanbul'u fethetmesiyle meşgul, devlet yönetimi yönetimiyle hakikaten muazzam bir deha, interdektürel seviyesiyle tartışılmaz bir yerde, altı yabancı dil bittiğini İngiliz tarihçi söylüyor. Arnold o Toynbee. Yani. Kırk dokuz yaşında öldü, çok genç bir yaş sayılır. Ama buna rağmen yaptıklarını say say hala bitmiyor. Beş buçuk asır geçmiş, altıya yaklaşıyor. Falan. Ama bunun yanında bile şair. Yaptığı hiçbir şey olmasaydı da biz o şiirleriyle yine inanılacaktık. Şiir'e bak ya! <Sessizlik> Saki ya meysun ki bir gün la gider Erişir faslı hazanda Bahar elden gider Şöyle hak oldum ki ah etmeye havke gönül Ya canım bâdı sabâ bu u baharelden gider Gırre olma idberâ hüsnü cemâle kıl vefâ Bâki kalmaz kimseye nakşûl-i gârelden gider her ne cemail olur züktü, salaha atırın, gördüğünce o digar ihtiyar elden gider. yar için av yâr ile cenk gerek, it gibi muhtar, rakip ölmezse yâr gider. Ha olasa aşık belayı hecr ile olup, gözlerinden akan anın yaş yerine akan olup, her ne cemail... Her nece cevher görse, vefalar eylese, her nice gülseler haline ol girmam olup. Yah cefaki ucbarından ırum sakısmeti, yah bedavadesinde geçtiydesa gurram olup. Razı aşkı etmeye takat bulmasa, sinesinde nabekir bir duzlar dinham olup. Gambe yapınına eydesa her gün seyir sefer, her gece mihnet sarayı ofir katınıhman olup. Dilberinden rahmet eğer olmazsa onun dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olur, verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin, avni çuyun terkin etmez başına sultan olur. Aşkın anayasasıdır bu başlıyor ya. Aşık dediğin adam şöyle olur, böyle olur, gündüz böyle yaşar, gece böyle yaşar, can verir, büt falan filan anlatıyor. Ferhat gibi, Şirin, Mecnun gibi falan yani. Dünyanın bütün tapularını elime verseler, sevgililerinin kapısından ayıp zamnam verdim falan. Böyle bir edası var yani. Ve bir gün Ebru e Hazretleri'nin kapısına geliyor. Üç kocası vardır. Yani kocası çok ama. Üçü çok meşgurdur. Molla Kur'an'ın Mola Hüseyin Vakşımsetliği. Molla Kur'an'ın Hazretleri diğer bakırlıdır. Koran Kabilesi'ne mensup anadan babadan Kürttür. Süzme Kürt. Molla Hüseyin Hazretleri Fransız subaylı oğludur. Babası Fransızdır. Akşemseddi Türk'tür. Ama bu hiç bir zaman tarih boyunca kimsenin dikkatini çekmemiş, bu konuya kafa yorulmamış, böyle bir derne edinilmemiştir. Ve Fransız Sübeyli oğlu olan Mubah Hüsran Hazretleri, aynı zamanda Osmanlı fıkırda, hukukunda temel eser olan Dürer ve Kurel'in sahibidir. Vallahi ve Konya'da, Aslan Konya'da olan Ebül Gafa Hazretleri görüştüklerinin biri şahit edenin anlattığıdır ve bile bir uğurda görüşmemişler, yazışmışlar. Birim onunla cami, onunla da yazışmışlar, görüşmemişler. Geliyor, kapısını çalıyor. Vefaya sendin, vefaya yolumuzmuşsa. Vefaya hoş geldiniz, ama bir olduktan sonra türbesi orada. <gülüyor> Lütfen ziyaret edin. Selamımız da söyle. Şimdi dergahı var. Şimdi türbesi var. O zaman dergahı vardı. Kapıyı çalıyor. Çocuk çıkıyor. Bakıyor karşısında Sultan Fatih. El ayra dolaşıyor. Buyurun Sultan diyor. Müsaade etse Şeyh Ömer'den okumaya geldim diyor. Durmasınlar diyor. Gidecek misin? Durmak sırttan köyler gibi gelmiş. Protokol yok, gürültü yok, patlatıyor. Geldi mi? Çocuk içeri koşuyor. Sultanım siz ne kadar efendim diyor işaretinizi? Kapıda değil mi? Delaşlı çocuk. Nebirli'ye falan kaşlarını çatıyor. Müsait değiliz. Göğüşe deyiz. Dönsünler. <gülüyor> çocuk emri yerine getirmek zorunda. Çaresiz gidiyor. Korka korka haber veriyor. Cevap. Sultan Parti'ten. Gördüğün yola Bizans'ın aşınmaz denilen surlarını açtık. Bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Müsaade olmayınca geçilmez. Gönül kapısıdır. Zorla girilmez. Orduyla gelinmez. Çaresiz döneceğiz. Ağlıyor. Çocuk dolup kalıyor. Kızacak, bağıracak, çağıracak zannettiği devlet başkanı. Başkanlığı yetmez. İlaheten şehri fetheden adam da o. Ağlıyor. Haber etmek zorunda içeriye. Koşulur. Fakat odaya girince ağzını açalıyor çünkü ebilefah içli içtihalıyor. Onu görüyor. Doluklanıyor. Diyor ki efendim bu kapıdan kimseyi geri çevirmediniz bugüne kadar. Senelerdir buradayım. Gayrimüslim gelir girer. Adam yorulu şaşırır. Yiyecek ekmek acıkmış. Yatacak yeri yok. Gelir girer. Kimseye hap git demediniz. Cihan padişahı bu adam. Yani İstanbul Fatihliği. Üstelik tefazuyla geldi. şart yok şimdi, yok bir şey demedin. Ne oldu da kabul etmediniz? Teşebbül miktarda bir sohbet için kabul görürseniz, gönlünü alsanız olmaz mıydı? O da üzülürsünüz, de üzülsünüz. Sorabilir miyim? Evlat, götürdüğün cevabı sen nasıl anladın bilmem. Ama cevabın içinde şu var. O anladı. Dedim ki, Sultanım şimdi git, Ayrılık olmayan yerde görüşen. Çünkü Ayrılık olmayan yerde görüşen. Çünkü sen kaza askerisin, ben bu askerim. Sen halk ben soft dayan. Sen beden, ben bu. İşlerimiz birbirine karışırsa yanlış mı? Kabul etseydim dili talebesine, kabul etseydim aşka ehliyeti vardır, istidadı yüksektir. Bu sohbetin tadını alır, devlet gözünden düşer. O yüzden şimdi git sultanım, ay, ayrılık olmayan yerde görüşelim, gidin. Aşkın hikayesini de anlattığım 15. yüzyılda neydi hikaye? Sultan Fatih'in dilinde Bizans'ın aşılmaz denilen sorularını açtık ama bir tahta kapıyı geçemiyoruz. İfade tarzı biçimi bu. Beş asır sonra aşk hikayesi bir daha ifade buldu. Bu defa içerideki gönül sultanı Abdülhakim Harbasi dışarıdaki ülkenin değil de şiirin sultanı Necip Fazıl Kısakürek ve ifade çıkıyor. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri sanur döşeri, bu odadan gelsin diye çağırılmadan geçilmez. Eti zehir, gönül zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yol arayan bir gemi, usta kaptan kılan varılmadan geçilmez. Varlık için yokluk nasıl yaşanmak? ne topyekun, aklı yele salıverin çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yel çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi, işte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Bu da Necip ifade ediliği için yoksa hikaye devam ediyor. Aşk'ın hikayesi kıyamet sabahına kadar devam ediyor, edecek. Yıl 1983, 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebisiydi. Durum kritik. İki yıldır evliyim çünkü. Yirmi yaşında tuttuk evlendik. Yani böyle gerekiyordu. İhmal edemezdim. Başkası olur. Olmaz ki. <gülüyor> Fakat talebe izmekte ne zaman biteceği belli değil. Para yok, bunun yok. Anama babama emanet ediyorum, gelide gidiyorum. Anam da gayet zorlu bir kayınvalide laf aramızda. 11 On bir yıl fevkalade totaliter bir kayınvalidenin sopası altında dirayet gösteren hanım bu sebeple erdi. Erdi, erdi. Siz bana bugün değil 11 sene 11 gün tahammül edecek gelin adayı gösterin, damat adayım var hazır. Hemen anlasın. Hay böyle olunca, İstanbul'dasınız, 650 kilometre mesafe iki sene sözlü nişanda kaldık. Sonra oturup hesap ettik, bu iki yıl zarfında. Bir yıl sözlü, bir yıl nişanda iki sene. Kaç kelime konuşmuşuz hanım diye okuldan birini kelime yok. Hepsi Ramazan veya Kurban Bayramı vesilesiyle nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. İbaret ve yanımızda anneler, babalar ve Bir şey demek istemiyorum ben. Bu bir durum tespitidir. Bu bir durum tespitidir. Biz mi yanlış yapıyorduk? Ağırıyan bir yerimizdir. Doğru mu? Bugün çok geçerli. O şakma efendim. Mesleğinden ve özel hayatımdan çok iyi biliyorum. Çok geçerli bir boşanma zemim bu günlerde. Hemen kabul görüyor mahkemelerden. Ne biliyor musunuz? Ay sıkıldım. Ay sıkıldım. Tamam. Bu konumuzun tamamı dışında. Ben tabii ağlamaklıyım, ne ağlamaklıyım? Düpenüz ağlıyorum, anı memleketten. Mektup yazıyorsun, 15 yıl sonra gidiyor. Sonra bile hanıma doğruda mektup yazamazsın. Ayıptır öyle bir şey olmaz ki. Yani anamın babamın yanında ama babama yazdığın mektubun içinde küçük bir zarfla ayrıca onu yazarım. Lütf edenler verirler. Kaç gün sonra verirler kim bilir. O da cevabını aynı yolda gönderir. Falan ya. Telefonu orada o yazılacaksın 4 saat bekleyeceksin. Ya çıkarsa çıkmaz. Çıksa anını istiyorlar diyemezsin. Ayıptır. Babayla konuşmanla ilgili konuşma anında oluyor. Hayır böyle ya. İstanbul'da Mektep'te bir türlü bitmeyince ne kadar ayrılık şiiri varsa, şarkısı türküsü varsa ezberliyorsun tabii. Ben böyle ezberledim şiiri. <gülüyor> Gurbet eli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. ölümünün ayrılığı dattılar. Bellidir hem fazla geldi ayrılık. Sımsız <gülüyor> <gülüyor> uyanırsak gecenin bir yerinde gözlerin uzun uzun karanıyor bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki seni düşürüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan abansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, birce yanağılıyor sabahlar dayafa yalnız ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse bil ki seni düşürüyorum. Ümit yaşa Artık olan oldu bize, gelsen dedir gelmesen de gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen dedir gelmesen de Her kendinecektin. naza yok bahara yahut yaza bıktın gayrı yaza yaza gelsen dedir gelmesen de <gülüyor> Bir candır bu bir andır bu Giden gelmez bir handır bu daha taş değil insandır bu gelsen dedir gelmesen de Olacağım bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes. Nerede hocam, nerede o ses? Gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti, artık bitti. Bu ayrılık cana yetti. O bir uçtu, uçtu gitti. Gelsen de bir, gelmesen de. Osman Yüksel serden geçti. Elimde sükrutun nabzını dinle. Dinle de gönlünü öbalıver bitsin. Saçlarından tutup kor gözlerinle. Yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, Küçülüp küçülüp kaybol bıraktar. Yolu tam dönerken arkana bakta, Köşede bir lahza ver gitsin. Übiydiğim yılların serine düştü, Saçının en titrek teline düştü, Kuru yaprak gibi eline düştü, İstersen rüzgara ver gitsin. fazla bu gerek. Ya da Son örnek. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ödüğü nezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar geçti istemem gelmedi. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimle gölgeni. Gelme artık neye yarar? Fakat bir şeye ama yoktur. Orada zaman geniş. Gide orada görüşürüz. İşine <gülüyor> bahanesi de yok. Değil mi? ''Yok randevum var, yok bilmem neyin var, yok derim üstad, burada, burada, burada yemezsin, <gülüyor> dünyada da bunda, burada yemezsin.'' <gülüyor> ebedi hayat, hayat ebedi hayattır. İçinde ölüm olan, sonunda ölüm olan hayata hayat denilmesi mecazdır. hecr teşvişine değmez zevki vasıl vasıl ki varanda hicran ihtimali eylerim ayrılık ihtimali bulunan kavuşmayı istemiyorum benim talep olduğum kavuşmakta ayrılık yoktur yani evet son bir husus anladık kapatıyorum yeter artık şaka bir tarafa yeter artık yani yormayalım sizleri de dinleme çok zor ben bunu biliyorum ya. Yani. peki Dinledik Tabii iki defa oradan biliyorum. <gülüyor> Televizyon programında sunucuyken dinlemek var hele ama ya, yarabbim. Tarihçi bir dostumu programı konu kaldım. Dinlemek zorundayım. Sunucuyum çünkü o konuşacak. Bir soru sordum. Çok da güzel anlatıyor. 15-20 dakika dinledim. Anlattığı mevzu tarihi süreklilik içindeki hikayemiz Endülüs'ten aldı. İzmir'e getirdik 1922'ye. Çok güzel anlattı. Bende dedi ki, dünya üç gün üstad. Dün bugün yarın. Mazi hal istikbal. Mazi'yi güzel anlattın da hal için hükmün nedir dedim. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi izledi. <gülüyor> i̇stikbal için ne diyeceksin dedim. Geçmişi büyük olan millet geleceğinde de büyük olur dedim. İbni Hattun istatıma söylüyorum, onun gibi düşünüyorum dedi. Susuya benzer bir millet büyükse ileride de büyük olur, araya fetret girer dedi. Sılda geçmez dedi. Sen dedi şimdi bunu sordun ya dedi. Aslında sana boş çıktı. Hayırdır? Seni sevdi bu gençler. Ben konuşsam uyuklarlar dedi. Tarihçi oca konuşuyorlar da uyurlar dedi. Seni dedi ne desen sevdem dedi. Eee gençleri uyutla. Kütüphanelerimize araştırmaya sert get, Osmanlıca öğrensinler. Osmanlıca bilmeyenler 30 sene sonra okuma yazma bilmiyorsa ince. Anla. <gülüyor> Aradan geçti 14. Yıldır. Tekrar karşılaştık. Havaalan'da. Mustafa bana dediğin aklında mı dedi? Cevap var. dedi. Otuz yıl dedim, on dördü geçti. On altı tane. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan artık ismini vermek doğru olmaz. O günden ben anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldim. Ne anlatıyorum? Rahmetli dedemin yazdığı vektu toruna götürüyorum abi. Diyor ki, rahmetli deden sana şunu dediyse rahmetli. Böyle böyle biriydi. Vallahi. Hiç kimse ondan şikayet etmedi, edemedi. Güzel bir insandı. Sana da selamı var. Herkesi seviyordu, özellikle seni seviyordu. Böyle böyle böyle dedi. <gülüyor> İsmi lazım benim bir profesyonel doktor, meclise önemli bir görevde. Hala yok şimdi değil. Önceki dönemde, üç dönemden sonra artık mecliste değil. Danışman olarak çalışıyor. Bakan olmayı arzu etmişti gün birinde, 2007'de. Allah nasip etmedi, başka birisi bakan oldu. Tam da kabinenin açıklanıldığı gün tamir ettiniz. Ben izin vermeyeceğim tabii. Evet, devriyoğuma episoddu. Evet. Ancaklaştık. O gün akşam tabine açıklanmış, vakal olmamış yüzünden düşen bir parça. Erzafsındakiler de teselli edeceğiz hesabıyla bir şeyler söylüyorlar. Söyledikleri teselli olmuyor, bir laf siniri bozuyor. Hocam sen varken gibi bana yaptılar diyor. Adam siniri bozuyor. Öyle teselli mi olur? Bunun kusurlu var. İyice gerildi artık. Hayatının bir diyeceği vardır ama dedi, susuyor dedi. Anladım ben, rastlısı. Var dedim, hocam, baki var, bunun size bir mektubu var dedi. Hangi baki, şair baki, 16. yüzyılda ölmüş adam, 1600'lerde. ne size mektup, dedim cebimde. Kur'an hocayı, hatta söyledik artık, Kur'an kusur. Kur'an hocayı görürsen ver dedi, dedim. ne alakası varmış bizimle dedi demiş, hayır bak Şeyh Hulistan olmak istedik, Allah nasip etmedi, sana benziyor dedim, hikayesim. Meşgub-ı beyti vardır. ''Kadrini sanki usallada bilü peybâgî, ezi lübber şuna yâram el-bâgıyalar sa'f-sa'f'' Sağlığında kıymetini bilinmedi, üzülme bakiciyi ölünce bilirler. ''Senin cenaze namazında böyle bile boyun bükecekler.'' Falan. <gülüyor> yani cenaze namazı zaten insan üzgün olur ama işte şair bu kendine yontuyor. <gülüyor> Mektup neymiş dedi. Bak bak bak bak bak. Vakiva bu diyor ki ''Yere geçse yeridir rehli fazilet çünkü ah, iz zücahın harü has dergâhın risad üstündedir.'' Tekrar diyor. ''Yere geçse yeri yeridir rehli fazilet çünkü ah, ''İz rücahın harü hasder ya misal üstündedir.'' Yanisi şu, vazilet ehli olanlar köşede kalsa, unutulsa, layık olmayanlar taç giysen, şaşma. Dünyadır, normaldir. İnanmadıysa, baki diyor çahil baki, inanmadıysa <gülüyor> denize bak. Ne göreceğiz denizde? Çerçok üsttedir, inci dikte. Hakikaten bize söylenmiş dedi. Devamında iki de iddia söyleyeyim. ''Mansıb-ı ızz-ü alâık'tan kat eden merdi dânâdır ve gayet hüsn-i üstündedir. Unfulân-ı sıhhata ey bâki mavrûr-un makîm, ya'carem herheb-i dânâ idd üstündedir.'' Yani diyor, dünya makam ve mülkilerine sırtını dönen adam var ya, helal olsun doğru yolda, <gülüyor> aferin ona diyor. Sonraki beytteysen, ''Bâkiciğim, sen de gençliğin kuvvetine güvenip, sakın kazaya gelme. Herkes tabut sırasını bekleyen yoruldu gibi duraktadır. Bak, bak, bak, bak, bak. Hani otobüs gelir, binersin ya onun gibi. Dur. Tabut sırasını bekliyorsun diyor. Ya sen hava atıyorsun, tabutun çivisi çakıldı, Kefen dokundu, satıldı. <gülüyor> Manifatura diyor, ne bu hava diyor ya? Ersin Canlı bir İsami Hazretleri talebeleri de dolaşıyordu. Bir evin önünden geçiyorlardı, evde kadın dışarı oturmuştu, dışarıya salondurdu. Bizim oralarda köşk derler, bazı yerlerde hayat deniliyor öyle bir yer var, eyvam denildiği yer de olur. Pahta bir perde olduğu için dışarıdan gelip geçenleri görmez, elinde bir el değirmeni var, tıkırtıktan dolayı yürüyenleri de duymadı. Yanında talebeleri var, bir İsami Hazretleri geçiyor, tam eskada bir türkü tutturmuş, ablası ölüyor, türkiye var. Al, Alman'ın peşini, topla eteğin peşini, yalnız yatamam, ben verin, benim eşimi. Türk'ün sözlerindeki ciddiyetsiz ifade sebebiyle bir talebe'nin camı sıkıldı. Ha dedi ki, abla, döndü geri ya. Hocaman saygısızlık olmadı mı şimdi? pir Hazretleri geçiyor burada, utanmıyor musun? Türk'ün acelesi var? Sonra söylesen olmaz mıydı? Abla Ya Yavrum görmedim, duymadım, böyle tensizlik etmezdim falan, rengi utanmıyor diyeceğiz. Pir-i Sami Hazretleri durma anladı ve geri döndü. Abla var, çıkışmayın dedi. Abla bizi irişan etti şaşırdı talebeler, ne il çaldı sözlere dikkat edin dedi ne dedi, al almanın beşini ne demek, 24 saat içindeki beşe dikkat et, sabah öğle, ikindi, akşam yansın topla beşini ne demek kefenin yanında yaşa, artistlik yapma dimdik yürüyenler, dümdüz yatarlar arka planındaki sosyal gerçeklik şudur klasik geleneğimizde erkeğin başındaki sarık, kadının belindeki kuşak, taşıyıcısının kefenidir Kefen olmayı edecek miktardan yapılır. Ve dolayısıyla yaşayan bir nasihattır. Kefenin yanında yola çıktım diyenin bir bildiği var. Geleneğe istinad ediyor. Şair diyor ki, başına sarık koyulması için dahi eğilme. Halbuki sarık makamı temsil eden üniforma olduğu gibi, aynı zamanda kefendir. Ben de diyorum ki işte kefen olarak başıma koyduracağım. Niye? Adam gibi yaşan şehir ol, şehide kefen de lazım değil Necati Bey demedik. <gülüyor> İyi de al Alman'ın beşiğini anladık. Toplu ateğin beşiğini anladık. Yalnız yatamam ben benim benim beşiğimi diyor. burasını nasıl anlayacağız? Prenses Hazretleri buyurdu ki yatılacak yer kabirdir. Kabirde yalnız yatılmaz. Amel gerek. Abla sana ne söylüyorsun? Ne anlıyorsun? Dedi. Kadıcaz kenardan dinliyordu. Hakikaten çok büyük bir şeyler söylüyor yasik şi şiir sana bir şey söyler, bir yardan bahseder, bir leyla'yı tönnüm eder ama o kimdir dersen kömründeki aslan kimse o. Her gününde bir aslan yatar. Huzuli Üstad ki Olsaydı bendeki kan ferhad-ı müktelade, bir ahine verirdi bin besutun ibade. Verseydi ah-ı mecnur feryadının sadasın, kuş mu karar ederdi başındaki yuvada? Ferhadadır kısuret mecnun asayır sahra, bir rahat iç verir kim ancak benim ben adem. yazıklar olsun diyor. Amasya'daki o dağı adam var ya, delemeyen yani işin haykuz eden adam. Ayıp diyor, işi yarım bırakmış diyor, sevgiliye kavuşma gibi ortadan kalkın diyor, kazmayı başına vurmuş diyor, kabre sığınmış diyor, kaçtı işten, hayırlısı etti diyor. Hakka hizmet halka hizmet unuttu diyor, hayırlısı hayır bir şey yaptı o diyor, sevgilisinin resmini duvara çizmiş, duydum ben diyor, şirine bakıyor, arada bir resme bakıyor, fotoğrafa bakıyor, olmaz öyle iş diyor, aşkım oyuna hile kattı diyor. Mecnun'un da başına bir kuş konuştu, uydu, yuva yapmış falan diyor, bendeki feryat olsaydı ülke kaçardı, durmazdı diyor, demek ki rahat iyiymiş diyor. Ayrıca onun da yaptığı bir hile var. Çölden dolaştırıyor. daha bayır geçiyordu, sit alanı diyen de yoktu. İsten belediye başkanı da propaganda çıkarıyordu. <gülüyor> ben de dikkatli bir okuyucu olarak soruyorum müsaadenizle. İstat ayıp olmadı mı? Kahramanlarımızı hiç etti ya. Beşer muz parayı gibi harcadın adamları ya? Ferah, mecnun bizim liderlerimiz abi ya. Sonu açt, komutanlarım Canları dahil her şeylerini fetah ettiler. Sen bunları kınarken diyorsun ki yok resme bak. Sen ne siz bu sevgilinin resmini abi. Siz abi. Ferhat-ı Hariceyecan'la resmi yap. E çözüde gezdiriyorsun. Gel seni tutan mı var? Ne öyle yani Mecnur Malak söylüyorsun? Cevap. Benim sevgilim resmen ve tasvire sılmaz mekandan mürezeldir. Ya ilahe illallah. Gördün mü şair? Adam şiir yazıyor bende diyorsun. Şiir için bahanesi. Günleri ötmek bahanesidir. Vallahi Allah'ın lütfu arımızmış eder. Lâ sadece namazdaki sağın lütfu. Ne adamlar? Gizli hazine. Hazinenin anahtarı da bizde. Dededen miras. Anaya bir problem geldi. Ama olsun, ne olmuş. Çözecek olan da biziz. Elimizin tutay yokken Bismillah deriz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Vız erirtiriz ki yani. Kaldığımız yerden devam. Şunun şurasında. Çünkü bize ait. Problemimiz kaynak problemi değil, idrak problemidir. Ama Allah'ın izniyle açmaya başladığımızın ayak seslerini duymayan yok. Ben bir anladımsa bunu herkes anlamırızdır. Son söz. Gerçekten delikanlı sözü son söz <gülüyor> Sözü bitirmek çok zor gerçekten ama bitirmek lazım. Necati Bey merhum Sultan Fatih döneminin dev şairi ustası Ahmet Paşa 18 yaş büyük kendisinden İsimleri giyen Ahmet Paşa, Necati Bey yani ne diyelim ona Birincisi müsteşar, ikincisi genel mümür. Bürokratik yapıldaki yapım <gülüyor> itibariyle. Şiirdeki kudret itibariyle hangisi önde? Münakaşalı. <gülüyor> Necati Bey çırak. Ama diyorlar ki çırak ustayı geçti galiba. <gülüyor> Boynuz kulağı geçti galiba diyorlar. Zaten hikayemiz de bunun üzerinde İkisinin birer beyti var. Ahmet Paşa Maron demiş ki da amenin kessem kadır dahanı rutsun da elim lukt. Destimi kessem elimde kadır luk fun da amen. Ey sevgili eteğine öyle yapıştım, öyle karanlı tuttum ki bırakmam acasına. Eli mi kessem üzülmem, elim eteğinde kalacak kablyim. Eteğinde kessem de üzülmem, eteği elimde kalacak yine kablyim. Ama bırakmam. İfade edişin orada. Nazire yapıyor çırağı olan? Necati Bey şöyle muhkem tutayına şifkiledirler eteğim ya kahtedeler destim ya keseler ya eteğim. Aynı var. her şey aynı. Sanki edebi söyleyiç biraz daha böyle gösterişli. Birkaç kişi da oturmuşlar. Bunu tartışıyorlar. Hangisi üstün? O zamanlar Fenerbahçe, Kalasaray'ı kurutmadığı için muhakkak bu civarı da sevdiğim gibi yani. Muhakkak Paşa Merkuk. Öğle de olmuş 7-8 sene. Necati bey hayatta, diyorlar ki o mu üstün, bu mu üstün acaba falan filan, elimi kesmek, eteğimi kesmek, yazık değil mi falan, geyik yapın herhalde. Be. <gülüyor> Necati bey meclise geliyor, selamun aleyküm, diyorlar ki ve aleyküm selam Üstad, senden bahsediyorduk, mevzuyu çözemedik. Ustan merhum Ahmet Paşa'yı geçtiğini düşündük biz, sen ne dersin? Bir şaire onu sorduğuza abi durum tehlikelidir, o kendini över. Normal şartlar altında. Fakat Necati Bey'in cevabı çok enteresandır. Şöyle der. Verdiği cevap iki mısradır. Cevaba geçmeden önce bir paranteze ihtiyaç var. Necati mahlasdır, Takma ismidir. Şair olarak edindiği takma addır. Asıl adı İsa'dır. Şairimizin. Merkûm'un adı neydi? Ahmet. Cevaben diyor ki. Necati'nin dirisinden bölüsü Ahmet'in yaygır. Ki İsa göklere alsa inetten vurur Ahmet'ten. Benim dirimden uzramın övüsü eftaldir. Üstündür. Çünkü adacı olduğum Hazreti İsa Aleyhisselam diri olarak göğe çekildi ama toprakta olan Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak için dua etti. Bakın evet. yani, da söylemek için şu birine bakın, şu altyapıya bakın, bu dehaya bakın. Vezin aynı kafiye aynı cevap biredir. O anda söylüyorsunuz, bir hazırlık yok. Soru üzerine cevap veriyorsunuz. İşte bizinkiler böyle insanlar. Bunlar cemaat burada, imamlar, reisler, abdest adam defem gibi. Meteli işlerini ön planına koydular. Onu anmak için şiir terennim ettiler. Allah sevgisini anmak için şiir terennim ettiler. Bize de bu miras kaldı. Can kulağıyla dinlediniz. Hakikaten uzun bir süreçti ama Allah sizden razı olsun. Duanızı eksik etmeyin. Her şeyin önünüzü.